Sahte Bahçesi canlı yayın hızlı girdi kardeşe ey yoktu. Ee, hemen plaktan başlayalım. Velvet Underground program bugün. Belecençil savaşı programı. When every to elaborate <gülüyor> Ghost country all covered with sleep Where the black angel did weep Not a old city street in he's gone to jail. And Warren brother walked on through the night With his hair in his face Gone a spent in blood from the night Of duty. The rally made Had it ran on through the dawn until we said so long to his skull. Shiny, brightly red rimmed and red lined with the time infused with the choice of the mind on ice skates scraping chunks from the bills. But mouth bleeding razors forget in the pain. Antiseptic remains too goodbye. So you fly to the cozy brown snow of the east. Garnet shoes, choose. choose again. officials remain, make it hard to forget We come from, the stools of your eyes Serve to realize I speak Choose again In rogue men's refrain of the sacrilege recluse For the loss of a horse with the bowels and the tail of a rat Come again, choose to go With epiphany's terror reduced you to shame Have your head Bob, and weaved Choose a side To be on And if the song glanced off With didactics into A the color of mouse trails All screen, try between If you choose If you choose Try to lose For the loss of remain Come and start, start the game I cheat you, cheat you, I Chi-chi-chi-katako Choose to choose, choose to choose, choose to go Evet iyi akşamlar 94.9 Açık Radyo Hatta Potom Bahçesi canlı yayındayız. Geçen hafta bir kezgah yapmıştım malum Lurid'in vefatı vesilesiyle geçen hafta bir özet Lurid üzerinden kısa bir biyografik özet parçaları üzerinden çalıp bu hafta itibariyle de biraz daha kronolojik bir iz süreceğimden bahsetmiştim. Ee, gün o gündür ve albet Underground e, menşeli e, o minvalde bir program e, yapmak istiyorum bugün ve. İlk dediğimiz parça The Black Angel's That Song, bu e, Velvet Underground and Nico albümünden, yani albümün çıkışından e, bir yıl önce kaydedilen, Nisan 25'te kaydedilen 1966 e, bir ön e, kayıt, bir demo kayıt gibi bir şey. Albümün e, kaydı ile e, yayınlanması arasında da aslında bir yıla yakın bir zaman geçiyor. E, muhtelif nedenlerden dolayı program içerisinde e, zaman içerisinde ondan bahsederim. E, bu parçada The Black Angels Dead Song parçası ise aslında grubun da bir nevi e, konser ve ilk duyulması e, sıralarında e, o esnada popüler olmaya başladığı zamanlarda başına da bela olan bir parça. Çünkü e, bu parçayla e, çaldıkları birkaç yerden ee, kovuluyorlar. Ee, iş akitleri e, ve anlaşmaları feshediliyor grubun. Ee, daha henüz çok yeni bir grup ve albümü daha çıkarmaya e, aday iken. Evet bu e, parçanın akabinde aslında biraz da ona o zamanlardan bahsedecek olursak e, bütün hikaye aslında Sterling ve Lurid'in bir araya gelmesi, Syracuse Üniversitesi'nde bir arkadaş, okul arkadaşı olarak başlamaları ve daha sonra John Cailin bu ikiliye dahil olmasıyla başlıyor. Lourit Syracuse'da edebiyat ve müzik okuyor, sözü ve şiir ve edebiyat okuyor ve Sterling orada ahbaplığı var Syracuse Üniversitesi'nde. Her ikisi de New Yorklu, Long Island mensüle Lourit. Brooklyn tarafından da daha kaba bir coğrafyayla tarif ediliyor bulunduğu ve büyüdüğü yer bir orta sınıf ama kimine göre de varlıklı bir Yahudi ailenin oğlu Lou Reed. Ee, annesi için muhtelif e, rivayetler var, çok güzel olduğu söyleniyor. Hatta bir e, kraliçelik e, payesi olduğu da, bir güzellik kraliçeyi payesi olduğu da bahsedilenler arasında. Babası ise e, para işlerinden anlayan bir e, muhasebeci, Lurid'in. E, zaman içerisinde Srekuza'daki müzik ve e, güfteye meyli, merakı ve e, yeteneği e, nedeniyle aslında, Silikosa'dan, üniversiteden çıktıktan sonra 64'te e, Pigwick Sterecords'a e, direkt profesyonel olarak işe başlıyor. Buradaki bütün vazifesi de Lou Reed'in e, parça sözü yazmak, parçaları düzenlemek ve birazcık onlara e, hani beste yapmak üzerine. Aslında 3-5 parçası da epey. Ee, o zamanlar ilgi çekiyor, popüler oluyor. Ee, fakat bunların içerisinde bile hani düşkün olduğu duvaplar, e, R&B'ler ve e, alttan altı onların karanlık yönlerini e, şey yapmaya çalışıyor, e, alttan altı ortaya çıkarmaya çalışıyor ki e, bütün o aslında o zamanki mesaisi bir süre sonra Velvet Underground'la iyice su yüzüne. Çıkmış oluyor. Pickwick macerası aslında Pickwick Court Street Courts macerası, Lurid'in e, epey hem müzikal macerasında hem kiseler müzikal tarihinde epey önemli. E, Popüler olmasında da önemli. E, 65'ten itibaren de e, Kell la bir araya gelmesi özellikle Cale gibi çok dominant, yetenekli bir müzisyen, galli bir çağdaş müzik ve klasik müzik eğitimli bir müzisyenle bir araya gelmesi aslında biraz da hani mukayese edilecek olursa ki zamanında hem kayıt itibariyle hem de üyeleri itibariyle de bir arada alınan ya da hani biri biriyle tanımlanan bir şekilde açıklandığı şekilde Beatles'ın e, Paul McCartney veya John Lennon ve John Lennon ikilisine benzetiliyor biraz Kaylin e, ve Lou Reed'in birlikteliği her ikisi de baskın yetenekli, hırslı, e, agresif e, müzisyenler ve e, bir potada müzik yapmaya çalışıyorlar. Fakat farklı mecralarda en azından bir süre sonra yollar iyice farklı noktalara giden bir şekilde müzik yapan iki farklı gruptan bahsediyor olabiliriz. John Cade'ın in macerası enteresan tabi. Bugalli müzisyenin klasik müzik eğitimi ve daha sonra çağdaş kompozisyona yönlenmesi... Ee, ve özellikle e, Çağdaş kompozisyonun o sıradaki en önemli noktalarından New York'ta müzik yapmak istemesi ve e, LeMont Young ile Dream Syndicate'i kurması, e, kendisinin e, Exanex'inden e, ders alması, Cordova'dan e, ders alması e, enteresan bir şahsiyet ve e, çok önemli bir müzisyen John Cale'dir. Ee, ...Dream Syndicate'de tabi 1980'lerde hep böyle bir karıştırma var... ...başına dığ gelince aslında e, biraz daha batılı olan... ...batılı derken San Francisco menşeli, Los Angeles menşeli... E, ...başka bir Dream Syndicate grubu var... işte fena değil onlar da ayrı konu... Evet. ...80'lerde biraz daha gitar riffleri üzerine yoğunlaşan... Ee, ...Dream Syndicate, Lemont Young veya John Cale... ...Dream Syndicate'in aslında e, müzikal macerası... ...ve oradaki e, Cale'in üzerinde kalan miras... Velvet Underground'ın üzerine şahane bir şekilde yapışıyor ve bu dinlediğimiz parça e, gerek Dream Syndicate ve şeyden Lamont Young'tan aldığı e, bütün etki, e, bilgi e, üzerinden, referans üzerinden e, tiz e, kemanlar ve aynı zamanda basslara da hakim ve e, Velvet Underground'ın içerisinde bass da çalıyor Kale. Lurid'in distorsiyon ve gitar monotonluğuyla kemanın çakışmasıyla enteresan bir Sadao haline geliyor ve aslında müzik dünyasını da yerle bir ediyor 60'ların ikinci yarısında. Evet lafı fazla uzattım ama bugün biraz galiba böyle olacak. Şimdi 67'de ilk kayıt olarak yayınlanan ve Endivar olanında prodüktörlüğünü yaptığı bugün de daha çok bunun üzerinden gideceğimiz albüme. Dönüyorum bu kez stüdyo kaydı 67. Legal olarak çıkan kayıttan I'm Waiting for the Man ile programa devam edelim. Waiting for the Man, The Velvet Underground and Nico albümünü e, dinliyoruz. Evet, Il grubun ilk kadrosu aslında Laurie, John Cale, e, Sterling, e, Morrison ve e, Angus McLeish'den oluşuyordu. Angus MacLise hem şair hem skoç bir davulcu ve e, aslında ahbaplıkları da biraz LeMont Young bağlantısıyla oluyordu gene Cale'ın. E, daha çalıştı. LeMond Young e, vesilesiyle oluyordu. E, fakat bir süre sonra özellikle 1965 işte ilk e, kayıtlar yapılmaya yeni yeni başlandığı sırada e, ki o zamanlar ismi de Warlock olarak kullanıyorlardı grup. E, Velvet Underground ismini e, kullanmıyorlardı. E, Angus MacLies ayrıldı e, gruptan. ...ve dünyayı dolaşacağını ve muhtelif yerlere gideceğinden bahsediyordu. Ee, galiba 80'lerde e, Hindistan'da e, MacLyce beslenme yetersizliğinden dolayı öldü. E, ve hani çıkış o çıkıştı Velvet Underground'dan. E, grubun ismini aldığı muhtelif şeyler var. Yani Lurit de muhtelif söyleşilerde bunu e, bazen doğruladı. Bazen bununla dalgasını geçti. Michael Lane 63'te yazdığı bir Sadomozo e, romandan alındığına dair e, çok tane yüzde yüz bir mesleti olmasa da ama genelde e, yazılıp çizilen ve zaman zaman da kendilerinin teyit ettiği bilgi bu. Kimine göre e, bu kitap, kimine göre e, ikinci el e, Bavri'deki bir e, şey kitapçıda e, Cale'in bir arkadaşının bir çizgi romanı gibi e, değişik e, rivayetler varydı ama daha çok sabitlenen Michael Lay'ın 63'teki bu romanı. E, Lies'den sonra, Angus Mark sonra e, gruba Maroon Tucker girdi. Maroon Tucker'da Lurie'din bir arkadaşının kız kardeşiydi ve teknisyen idi ve e, tamamiyle terapi maksatlı olduğunu söylüyor. Bir söyleşisinde gelen Lurit e, akşamları eve geldiğinde davul çalarmış tamamıyla aksak diyeyim, ve e, içinden geldiği gibi. E, ve Warren Tucker e, bu bağlantı ile Angus MacLeise'in yerine ...geçti ve e, zaman içerisinde... ...ve hala da aslında... ...enteresan kadın davulculardan biri olarak... anılır. Moran Tucker ki... E, ...Velvet Underground macerası sonrası... ...Motaker Band diye de bir grubu vardı... ...bazen de Stanley McMorris'ın... E, ...bazı konserlerinde... ...Motaker Band'e e, gitar çaldı... ...evet... E, Şimdi e, özellikle e, sürekli şapka çıkardığı, e, minnet gösterdiği bir e, öğretmeni ve hocası e, ve beraber çalıştığı bir e, akademisyen var Lurit'in, Delmore Schwartz. E, geçen hafta da bahsettim. Delmore Schwartz'ı e, sürekli andı Lurit hayat içerisinde ve onun e, kendi güfte oluşturmada, e, şiir ve edebiyat bağlantısında ne kadar önemli olduğunun altını çizmeye çalıştı. Velvet Underground'ın Nico albümündeki European Sun parçası da e, 67. oruç e, varsa ithaf edilen bir parça. Evet e, Nico'nun da olduğu bu kayıttan şimdi albümün de bu albümün de Muzlu albüm diye de tabir edilen bu albümün son parçasını dinleyelim. Evet European Sun. European son, you spit on those under 21. But now your blue cars are gone. You better sit along, so hey hey, bye bye bye. You made your wallpapers green. You want to make love to the scene. Your European son is gone. You better sit along. So your clouds to you goodbye. Evet, e, burada ağırlıklı olarak tabii e, Lou Reed'in sözleri yanı sıra e, bu parçada e, gene Reed'in distorsiyonu, e, gitarı ve KEL'in e, hem bası hem de e, yoğun elektro kemanı e, bütün parçayı sürükleyen, ona gerilim yaratan bir e, antifon ilişkide ...yürüyen bir parça haline geliyor. 11. parçası, 11 parçalık bir albüm bu. The Velvet Underground and Nico. Andy Warhol prodüktörlüğünde çıkan. Andy Warhol'la münasebetleri de şöyle. Aslında biraz önceki şeyi şöyle bir hemen üstünden geçip düzelteyim. Angus McLeish'la Davul başladı. Daha sonra Warren Tucker dedim ama 65 bu ekip için enteresan bir yıl. Çok hızlı değişiyor her şey ve hızlı ilerliyor. Uh, Angus MacLies'dan önce de kısa bir süre aslında Walter DeMaria adlı bir davulcuyla çalışıyorlar birkaç performans hem sanatçı hem de davulcu olan o ayrılır ayrılmaz Angus MacLies dahil oluyor uh, İskoç Angus MacLies dahil oluyor şu Yard'dan uh, Lou, şeyle, Andy Warhol'la Münasebetleri de aslında Malanga vesilesiyle oluyor. Malanga enteresan bir şahsiyet ve uzun sürede aslında Velvet Underground'ın etrafında Velvet Underground etrafında dolaşan ve daha sonra da e, Tight, The Velvet Underground Story adlı en e, kıymetli, en iyi kitaplardan birinin de yazarı olarak görüyoruz Malanga'yı. Ee, 65'in e, 1965'in e, Noel'inde elinde, onun yakın zamanında Malanga e, bu dikkat çektiği grubu e, Velvet Underground'ın ilk evresi ile ilgili, e, Endevar Olağaplı ve sesiyle onu e, ayartıyor ve onu dinlemeye götürüyor Endevar O sırada Malanga'da e, epey e, popüler bir şahsiyet. Hani televizyonun da kuvvetli olduğu zamanları düşünürsek aslında e, Amerika içerisinde. Ellen Freed adlı e, televizyon şovmeninin Big Beat'inde e, Big Beat adlı şovunda e, da hem dansçı hem de sanat çevresinde özellikle Varol'un e, bulunduğu e, New York'un sanat çevresinde epey e, aykırı ve adı anılan bir şahsiyet Malanga. 65 yılında Greenwich'teki kafe bizarraya götürüyor Endevaroğlu ki o sırada ekip orada çalıyor ve Endevaroğlunun zaten kısa bir süre önce başlayan sanatla ilgili eleştirisi yaptığını reddetmesi ve başka kanallara kayma istemesi ile beraber aslında kafasındaki her şey başka bir noktaya geçiyor ve canlanıyor. Bir nevi aslında bazı yazarların tabiriyle Andy Warhol Biddleston'u buluyor. Aslında hani Biddleston'u bulmak değil, bunu belki biraz Shakespeare'sın macerasına benzetmek daha doğru olabilir. Ve Andy Warhol bir anda sahipleniyor ve grupla anlaşma yapıyor. Bütün enstrümanlarını sağlamaya, bütün ilişkilerini sağlamaya... Onlara kalacak yer bulmaya factory, kendi fabrikasını açıyor. Bunun karşılığında da bütün grup gelirinin yüzde 25'sine talip oluyor ve grup da bunu kabul ediyor. Ve Endyvarolla bütün macerada ve The Phantom macerası da başlıyor. Bir süre sonra da niko zaten işin içine dahil oluyor. Albüm ilk albüm Endyvarol prodüksiyonuyla çıkan, onun kapağıyla çıkan albüm. Hem kapak vesilesi hem de bazı telifler şunlardan bunlardan dolayı ki gene bir fotoğraf kullanmak istiyorlar onun telifinden bahsediyorum. Biraz geç yayınlanıyor. Şimdi aslında çalacağımız parça I'll Be Your, I'll be your Mirror. Bununla ilgili aslında bir şey okumak istiyorum size. James Walcott Punk Rock'ın Yükselişi adlı yazısında. Zamanda ve Van Gogh'un şarkılarını mütevazi ve onların düşünceleriyle ilgili bir şeyler anlatırken, şöyle bir şeyden bahsediyor. 1976'da grubun en güzel aşk şarkıları "Pale Blue Eyes, I'll Be Your Mirror" bile diyor. İnsan arasındaki uzaklıklar, ötekinin gizemine dahil olamamak hakkındadır şarkılarında bahsi geçen uyuşturucu ne görüntü bombardımanı yaratan asit ne de partilerdeki yanındakine geçir sorumlusu olan esrardır bu kişi diğerlerinden bütünüyle yalıtan eroindir velvete müziği nihilizm sokakların nihilizmi hakkındadır diyor Volcott evet şimdi anmışken bu parçayı dinleyelim I'll Be Your Mirror da dokuzuncu parçası albümün ona ayarlamış olayım your home, when you think the night has in your mind, that inside you're twisted and unkind, let me stand to show that you are blind, please put down your hands, cause I see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 I'll be mirror. evet mirror. Velvet Underground and Nico albümünden dinledik. Bu parçayı. Bir sonraki parçaya yerliyim mi? Beklemiş olmayalım. evet Bu Malanga'dan bahsetmişken aslında Malanga önemli bir şahsiyet. Dediğim gibi hem daha sonra Velvet Underground ve Lurit üzerine yazdığı Kitap hem de bütün grubun macerası ve tarihi içerisinde yer alması itibarıyla, Veronique Endwarolla özellikle bir dizi, bir sanat dizisi ve veri içeren bir performanslar dizisi yapıyor 60'ların ikinci yarısında, 66'da, 67'de Endwarolla, Exploding Plastic Inevitable ismiyle. Bu enteresan bir performans. Tam da aslında Ende Varol'un kafasındaki hani sanatı, müzik, film, performans, dans ve muhtelif başka şeylerle birleştirmek kaygısına gittiği ve bunu hayata geçirdiği bir performanslar dizisi. E, o sıralarda malum e, bir takım e, filmler de çekiyor Ende The War All e, Ham ve e, şeyde Velvet Underground'dan haz etmesi ve ona kadar benimsemesi de, e, onun çektiği muhtemelen bu çektiği e, dogmanın da öncülü olabilecek o ham e, editlenmemiş mikslenmemiş kaydırılmamış üst üste kaydedilmemiş e, filmlerin e, izi olsa gerek e, 1966'da e, İlginç bir şey var. Ee, bir konser var. E, performans var diyelim. Konser demeyelim buna. E, 13 Ocak 1966'da Manhattan'da Delmonico restoranda Endovarol e, Velvet Underground'a dahil ederek e, New York Klinik Psikiyatri Cemiyeti'nin yıllık yemeğinde bu performans için bir şekilde e, dahil oluyor ve orada ikna ediyor. E, 300 psikiyatrisi ve eşlerini e, veya sevgililerini. E, ve Velvet Underground bu e, gecede ...sahne oluyor... E, ...Malanga, e, Eddie, Sejwick'le beraber... E, ...sahne oluyor... ...her ikisi dans ediyorlar... E, ...ellerinde kırbaçlar ve... E, ...biraz uzak doğu... ...biraz... E, ...batı danslarının kırmasıyla... Ve Underground arkada... ...inanılmaz bir noise ve distorsiyon ile... ...müziğini yapıyor... ...arka tarafta da Andy Warhol'un kaydettiği... E, ...filmler dönüyor... Ve e, Sedgwick ile Malanga ellerindeki mikrofonla bütün psikiyatrisle, eşlere veya sevgililerine sevgililerini şimdi burada e, çok da anamayacağım muhtelif sorular sorup onların cevaplarını almaya çalışıp bunu performansa dahil ediyorlar. Ve ortalık darma duman oluyor. Birçoğu terk ediyor. E, direnen 3-5 kişi kalıyor. E, ama bu hakikaten e, Velvet Underground'ın tarihinde, Endeavor'un tarihinde en mühim performanslardan biri haline geliyor. Evet. Evet. Um. Velvet Underground'un Andy Warhol'la macerasında ki e, e, skandallardan bir tanesi de aslında albümün de genç, geç yayınlanmasına sebep olan kapak. Andy Warhol'un e, tasarladığı kapak bir stikerden oluşuyor ve malum hani hepimizin bildiği muzlu albüm dediğimiz için e, yarısı soyulmuş bir muz ve e, bu aslında albümü aldığınız zaman pila aldığınız zaman siz de e, buna dahil olabiliyorsunuz. Yani interaktif bir kapak haline getiriyor bir stikerle soyduğunuz zaman bu bu plak çok kıymetli ve hala da elinde olan insanlar var dünyada ee, ve daha sonra mı çıkartıyorlar hatırlamıyorum ama bir izin alamıyorlar bir de albümün arkasına basmak istedikleri bir fotoğraf var ee, onun telifini alamıyorlar ee, dolayısıyla ondan dolayı albümün e, basması biraz gecikiyor Nico'yla macerası da var olun getirmesi tabi Velvet Underground'da Nico Alman e, kökenli bir e, dünya güzeli e, kadın, e, bir, e, aynı zamanda film oyuncusu ki Fellini'nin La Dolce Vita'sında küçük bir rol alıyor. Fakat e, Fellini onu e, filmden sonra açıkçası biraz oyunculuk okuması için gönderiyor. Muhtemelen bir hüsran e, oluyor bu onun için. E, akabinde Paris'e geçiyor. Coco Chanel ile çalışmaya model olarak çalışmaya başlıyor fakat Coco Chanel'in bazı teklifleri ona fazla geldiği için reddediyor ve oradan ayrılıyor. Brian Johnson davetiyle Londra'ya geçiyor. Bir süre Londra'da kalıyor ve Andy Warhol ve New York'un 60'lar büyüsü onu New York'a getiriyor ve tamamıyla tezat ve bütün distorsiyonu aykırılığın altını çizecek konvansiyonel bir hava itibariyle tamamiyle zıtlığı yaratmak kaygısıyla Andy Warhol tarafından Velvet Underground'a angaje ediliyor e, Nico. E, iyi de oluyor e, çünkü hem e, grubun içerisinde başka bir hava hakim oluyor ve e, biraz sürdürülebilir hava geziliyor. Fakat e, hem egosantrik iki e, şahıs Cale ve Luritz'in de aslında Nico ile beraber ciddi bir meselesi başlıyor çünkü Nico her ikisinin de sevgilisi oluyor. Evet e, bu e, ve o kadar önemli bir şahsiyet haline geliyor ki Nico Velvet Underground'in Nico diye çıkıyor albüm. E, Niko hani macerasını birazcık şey yapmak istersek biraz daha uzatmak istersek aslında şu Niko Velvet Underground'in Nico albümünden sonra Velvet Underground'dan e, kopuyor. Ki e, Kale'de e, en erken kopanlardan biri. Evet. Ee, e, muhtelif yerlerde e, şey sorunu da var e, uyuşturucu sorunu da var e, dolaşıyor ve e, Alain Delon'dan bir oğlu oluyor Ari e, Ibiza'da 1980'lerde e, bir bisiklet bisiklete binerken e, bir kaza ile ölüyor Nico e, Nico'nun e, sesi o buz gibi sesi aslında e, herhalde müzik tarihinin en fazla dikkat çekici, en tanınan ve en fazla e, referans alınan fakat bir şekilde taklit edilemeyen bir sesi halinde. E, hatta e, Lothar benzetilebiliyor. E, Andy Warhol e, onunla ilgili epey yani onun sesinden çok fazla etkileniyor. E, Nikon'un sesinden ve e, onu biraz aslında... E, bahsediyoruz. Femme Fatale uh, dinleyelim, Velvet Underground and Nico. <Sessizlik> everybody knows the things she does to please. She's, She's just a little tease. Ben Fatal, The Velvet Underground and Niko. Velvet Underground menşeli Lurid'in e, geçen haftaki, aslında bir haftadan biraz fazla oldu ve Fatih Vesili'siyle e, Lurid üzerinden Velvet Underground programı yapıyoruz. 94.9 Açık Radyo, Ataput'un Bahçesi canlı yayındayız. Evet, e, en herhalde müzik tarihini en fazla etkileyen parçalardan bir tanesi bu. ve Evet, Underground'un Underground da ee, e, önünü açan e, ve 1970'lerdeki hem Britanya olsun hem e, Amerika'daki e, müzik ve punk e, daha sonraki bütün bunun türevlerinde etkileyen bir parça var ki malum Heroin. E, çünkü e, Çiçek Çocuklar zamanı e, ve Beatles'ın, e, Rolling Stones'un, Monkees'in... E, Epey popüler olduğu bir zamanda çok sert, tamamıyla karanlığı, şehir hayatını, cinsel geçirgenliği ve her şeyi çiğ, cilasız ve saldırgan bir şekilde belgeleyen bir müzik yaptıkları 1960'ların ikinci yarısında yaptıkları ve bunu çok kısa sürede yapıyorlar açıkçası. Her anlamda kısa sürede yapıyorlar hem ömürleri itibariyle hem de her kaydı itibariyle. Hatta bir nevi ana hücum kayıtlar şunların bunların aslında şahikaları bunlar. Özellikle Velvet and Grant and Nico albümü. Ee, mesela bu albüm 11 saatlik bir stüdyo çalışmasında kaydediliyor. Ee, ve aşağı yukarı aynı yıl olan yani ay bazında değil ama aynı yılın 67'deki 67'deki Beatles'ın Pepper's Lonely Hard Club Band albümü 700 saatte kaydediliyor. Ee, hiçbir e, üst üste bindirme, edit, teknik maharet ve e, virtüozite e, içermeyen kayıtlar ile e, özellikle 70'lerdeki o virtüozite, e, 60'lardaki pop ve e, dünya güzel tavrının dışında duran ve e, ondan sonraki 10-15-20 yılda e, açıkçası e, hiç yanına yaklaşılamayan bir e, müzikal maceradan bahsediyoruz. E, Heroin'den bahsederken Heroin e, hem biraz e, biraz değil bayağı biyografik lorit e, açısından fakat muhtelif şeyler var yani e, hem yayınlandığı dönemde e, hem de e, yayınlandıktan e, yıllar sonra da yıllar içerisinde de Heroin hep e, bir e, atıf ve bir e, iyilik göster ya da hani bir tercih mi diye gösterirken aslında Zaman içerisinde daha iyi e, e, bir analizlerde, daha derin analizlerde, aslında hayatından memnun olmayıp e, tamamiyle o kentte, karanlıkta ve çaresizlik içerisinde yaşayan bireyin e, bir çıkış yolu olarak e, gösterildiğine dair ki ben de buna katılıyorum e, bir iz sürdüğü bir e, güfte olduğuna dair. E, yazılan ve çizilenler var idi. Ben de buna dağıydım. Şimdi buradan bu parça biz her hakikaten sözler ama e, aradan bir 3-5 e, dizeyi arka arkaya söylemiş olayım ve parçayı çalalım. Ero'nun yedinci parça bu arada albümde. Evet. Özgürlüğün hayal olduğu bu şehrin bütün pisliklerinden ve de kendimden ve çevremdekilerden ve galiba hiçbir şey bilmiyorum ve galiba ben hiçbir şey Bilmiyorum. Don't know just where I'm going, but I'm gonna try for the kingdom if I can, 'cause it makes me feel. It's my wife, and it's my life <laughs> Because a manor, to my vein, needs to a sinner. Evet, Mart 1967'de yayınlandı. 66 yazında kaydedildi bu albüm. evet Underground'den Nikon. Metro Galvon Mayer'ın zamanında MGM'in e, bir alt birimi olan Warby Corse'dan yayınlandı fakat güçlük çekildi. E, çünkü nedeni bir tanesi bu parçaydı. E, bir, bir fotoğraftı, e, Emerson'ın bir fotoğrafının telif hakkı. Kullanmak istedikleri kullanamadılar. E, Andy Warhol'un kapağı. E, ve Heroin'deki e, You Can All Go Take A Fucking Walk yerine kayıtta You Can All Go Take A Walk'a çevirdi çevirmek zorunda kaldı grup bu da geciktiren kayıtlardan biriydi evet e, çok hızlı artık bitti de saat aslında Tolga girecek programa e, son hemen kısa bir parça albüm giriş parçası e, bu hafta Velvet Underground Nikon'un ilk kaydı ilk e, uzun çalar albüm kaydının üzerinden geçmeye çalıştım kaldı birkaç parça onları haftaya çalarım <gülüyor> Ama e, haftaya e, asıl ikinci albüm, e, daha çiğ bence daha çiğ olan albüm, e, White Light White Hide'den e, çalmak e, istiyorum. E, dolayısıyla özellikle Kaylin ve e, Lurid'in ya da kendi aralarındaki isimlerle Lulu, ki metalikan albümünü buradan alır, John Kay Lulu derdi, Lurid de ile Blackjack derdi. E, bu ikisinin e, bir arada olduğu yoğun albüm her ikisi. Ne geçmiş oluyoruz bu iki hafta evet Sunday morning ee, iyi haftalar iyi geceler haftaya tekrar Velvet Underground ile buluşmak üzere. This feeling By my side Early dawning Sunday morning It's just the wasted years So close behind Watch out The world's behind Someone around you who will call It's nothing at all Suddenly There's always someone around you through the clock. It's nothing at all